ve Müslümanların cesaretlenmesinden, Kur'an-ı Tebliğ, ve İslam'a davet gereğinden bahsetmektedir. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, hay ve kayyumdur. Daima diri,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 ve öğreti anlamına gelir. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizin nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur.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 ya da birçok manaya gelme ihtimali olup, bunlardan birini tercihte zorluk olan kelime ve kelamdır. Bunlar, elif, lam, mim, ta, ha gibi hurufu mukattaalarla Allah'ın eli, yüzü, rızası, cennet ve arş gibi ifadelerle, basir ve kadir gibi sıfatlardır. Ancak müteahirin,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 Bedir'de savaş için birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşanlar, diğeri de inkarcılardı ki bu Allah yolunda savaşan Müslümanlar bizzat gözleriyle kendilerini onların iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda,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 8 ve 44. ayette iki tarafın birbirini az gördüğü manasına uygun düşmesi sağlanmıştır. İşte İslam'ın hakim olması için malını ve canını ortaya koyan imanlı topluluğa, Allah de böylece yardım ve galibiyet ihsan etti. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılıp biriktirilmiş, altın ve gümüşten ve otluğa salınmış,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 Haksız yere peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen onlara çok acıklı bir azabı haber ver. İşte onlar, dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına mani olacak hiçbir yardımcıları yoktur. Resulüm, baksana o kendilerine kitap olarak,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 Çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah, kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor. Yahya Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'dan altı ay büyük olduğu rivayet edilmiştir. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesinden önce bir kadın tarafından şehit edilmiştir. Zekeriya dedi ki, Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karımda kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur? Allah buyurdu ki, Öyle de olsa Allah dilediğini yapar. O sırada Zekeriya aleyhisselam 120, hanımı 98 yaşındaydı. Zekeriya, ya Rabbi o halde bana buna ait bir alamet ver dedi. Allah buyurdu ki, senin yapacağın alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et. Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Ali İmran Suresi 1-41. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul